Dünya Hali Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral 94.9 Açık Radyo'dan iyi akşamlar. Ben Engin Geçtan. İyi akşamlar. Dünya halindeyiz. Ben Timuçin Oral ve bu akşamki Konumuz ben Osman Tümay. İyi akşamlar. Osman Tümay'ı tabii konuk etmek bir kez daha bizim için büyük bir zevk. Çok teşekkür ederim. Ee, onun tatlı sohbetine girmeden önce, onunla tatlı bir sohbete girmeden önce, doğruyu. Ee, son haftalarda mutat bir yer ya da hu edindiğim bir şey var, bir şeyler okumak. Bu akşam da öyle bir şey getirdim. The Tibetan Book of Living and Dying. Tibet tarzı yaşamak ve ölmek. Sogyal v. Poche'nin bir kitabı. Burada bir küçük hikaye var. Ben bunu o kadar sevdim ki ders Atlı Dans adlı kurgu kitabımın bir yerine bile yerleştirdim. de. Kurbağayla, daha doğrusu iki kurbağayla ilgili bir hikaye. Biz zamanlar... Ee, ...karanlık bir kuyunun dibindeki suda yaşayan bir kurbağa varmış. Günün birinde... ...deniz kenarından gelen kurbağa... ...onu ziyarete gelmiş. Kuyudaki kurbağa sormuş. Nereden geliyorsun? Büyük Okyanus'tan diye cevap vermiş gelen kurbağa. Okyanus ne kadar büyük demiş... Dev kadar diye cevap vermiş diğer kurbağa. Yani buradaki kuyudaki suyumun bir kadar var mı demiş. Çok daha büyük demiş. Öyle mi demiş. Yani yarısı kadar büyük demiş. Hayır daha da büyük demiş. Bu kuyu kadar mı büyük demiş. Kıyaslanmaz demiş. Bu mümkün değil demiş kuyudaki kurbağa. Bunu kendi gözlerimle görmeliyim. Birlikte yola çıkmışlar. Ve kuyudaki kurbağa, okyanusla ilk karşılaştığında onu görünce, öyle bir şoka girmiş ki, başı patlamış ve paramparça olmuş. Efendim hoş geldiniz hoş tekrar. Hoş Hoş bulduk. <gülüyor> Ne konuşalım? Sizin gündeminizde bir şeyler var galiba. Evet. E, hayal konusu evet. etrafında düşündüm biraz. Son birkaç gün içinde. E, Ocak ayının son haftasında e, Oğuz Atay'ın tehlikeli oyunlarını bitirdim. Nihayet. Tutunamayanlardan sonra okuduğum ikinci eseriydi. E, hemen akabinde de Küba'ya gittim. 10 günlük bir Gezi oldu. Bu ikisini arka arkaya söylememin ne anlamı var? Üçüncü bir olay da bunu bağladı aslında. Döndüğünde Sayın Ömer Madra bana Yıldız Ecevit'in genelde Oğuz Atay'ın romancılığı, özelinde de tehlikeli oyunlarla ilgili çok esaslı bir eleştirisini verdi okumam için. Ve bazı paralellikler sezdim. Bu iki e, dünya arasında. E, modernist bir yazar o Atay tabi e, Klasik anlamda bir gerçekçilik yok. E, Hayal ile gerçek arasındaki çizgi hiçbir zaman belirgin değil. Roman zaten bu açıdan tam olarak bitmiş, elle dokunur bir e, şekilde değil. Okuyucu da bu kurgunun içinde. Hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi kendisi belirliyor veya belirlemeyebiliyor. Dahası şöyle, o ana karakter dışındaki karakterlerin herhangi biri gerçek olmayabilir. Siz, ben e, okuruz ve bunu saatlerce tartışabiliriz. Zaten bu da romanı oluşturmamızda katkıda bulunduğumuzu gösteriyor. Bu hayal ve gerçek arasındaki çizginin e, belirsizliğine, ve bu sayede işin içine girmenin verdiği olağanüstü zevke bir örnekte Küba. Birkaç idealist gencin hayal dünyasından ve biraz da şanslarından oluşan bir devrimin 42 sene nasıl yaşadığını izlemeye aynı hayali bir zamanlar taşımış bir kişi olarak gittim. Ve bu hayalin diğer tırnak içinde sosyalist olarak adlandırılan rejimlerdeki gibi bitmiş elle tutulan asık suratlı kurallar mazumesi olarak insanlara insanlara fırlatılmış bir düzen olarak değil ideallerin konup hayal ve gerçek arasındaki çizginin biraz da o yörü halkına uygun bir şekilde boş bırakılarak halkın sürekli olarak ve katkıda bulunması, sahip çıkması ve oluşturmada Castro'nun yanında olması sağlandığını gördüm. E, 20'li yaşlardaki insanların... ...müzeleri bize gezdirirkenki heyecanlarını... ...gördüm. Anlattıkları belki olan... ...olaydan... E, ...biraz farklıydı. Onları öyle hayal ettiler, öyle kurdular romanı. Ama hoş olan şey şu ki... ...o bayrak... elden ele devam ediyor. Bunu siyasi anlamda söylemiyorum. Oğuz Atay da öldü. Ama tehlikeli oyunlar yaşıyor. Her okuyan okur da bir kere daha yaşayacak kasyonun ömrüne gün biçiliyor belki ama e, sanki biraz daha var gibi geliyor. Bu iki <gülüyor> paralellik ya bu paralellik iki kavram arasında beni çok etkiledi ve hayal kurmanın hep genellikle biraz uçuk bir davranış olarak görüldüğü ülkemizde ne kadar büyük haksızlık yapıldığını düşündürdü. Vallahi iki türlü şimdi ben biraz didaktik yapayım mı? <gülüyor> yapın <hadi. gülüyor> Madem istiyorsunuz <mesela>. yapın. <gülüyor> ee, bir e, yapıcı hayaller yani insanı bir yere götüren hayaller var. Bir de ödünleyici hayaller var ki ödünleyici hayaller çocuklarda çok sıklıkla görülür ama büyüklerde de var. Ödünleyici hayaller iki türlüdür. İnsan kendisini iki türlü düşler ama ikisini birden değil. Ya birini ya diğerini seçer. Zafer kazanmış kahraman olarak düşler. O büyük zaferler kazanmıştır. İnsanlar ona hayrandır ve e, öyle bir konuma gelmiştir ki hoşlanmadığı insanları cezalandırır. Hoşlandıklarını etrafına toplar ve... ...çevresini kendi isteklerine göre düzenler. Diğeri e, muzdarip kahraman. Mağdur ha? Mağdur kahraman. E, o bizde de imge olarak çok kullanılır, kimlik olarak çok, yapay kimlik olarak çok kullanılır ama ileriki yaşlarda kullanılır. Ben çocuk hayallerinden bahsediyorum. Devletin en üst katmanlarında bile kullanılıyor biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani devletin üst katmanları şahsen nasıl yaşadığımı şöyle diyeyim yani ekonomi bir sarsıntı olduğu için ve bundan bizler halk bir miktar zarar gördüğümüz için içim biraz yandı. Ama öbür taraftan da e, kaos olgusunun bu ülkedeki bir, yeni bir örneği olarak baktım. Daha neler göreceğiz diye bakıyorum. E, 60'lı yıllarda konuyu saptırdım ama sen saptırdın. <gülüyor> Dayanamadım çünkü <gülüyor> çok güzel bir örnekti ee, e, Derlerdi ki Geleceği görmek için Kaliforniya'ya gidin İplik dönemi vesaire falan. Benim hep söylediğim bir şey var Geleceği görmek için Türkiye'ye gelmek lazım <gülüyor> Ve HMF Başkan Vekili Çok ilginç bir deneyim yaşadım Diye gülüyordu bugün gördünüz mü bilmiyorum. Gördünüz. Televizyonda evet çok eğlenmiş. <gülüyor> yani i̇yi gelmiş yani o dümdüz giden insanlara çok iyi gelebiliyor. Tabii içinde savrulan bizlere ne kadar iyi geliyor onun tartışmasına ben girmiyorum. Bu muzdarip şey o çileler çekmiştir. İnsanlar için çok şeyler yapmıştır ve bundan ötürü çektiği çilelerden ötürü insanlar ona büyük ...sempati duymaktadırlar. Şimdi... ...ödünleyici şeyleri bir tarafa bırakalım. Yapıcı hayaller. Bu çok önemli. Yine burada yarım kalan bir... ...hikayem vardı. Ursula Le Guin'in Çocuk ve Gölgesinden bir... ...hikayenin yarısını okumuştum. Uzunca bir makale o. Sonu da şöyle bağlıyor. Kendisine de getirerek... Dolayısıyla ben de kurgu yazdığım için hoşuma gitti yazdıkları insanın diyor gölgesini en iyi ifade edebileceği yerlerden birisi diyor o tür yani onun yazdığı türde bir yaratıcılıktır diyor biraz çılgın yaratıcılık Hı -hı. yani lineer olmayan türde bir yaratıcılık ama tabi bu. ...bir yaşam biçimine de dönebiliyor... ...sizin kübada gözlemlediğiniz gibi. Ama siz konuya başka bir yerden girdiniz. Gerçek... ...ve yanılsama... ...gibi aldım ben onu. Yanılsama yani. mı... ...yoksa gerçeğin değişik boyutlardaki... E, ...imgeleri mi? Yani ne? şimdi... E, ...tekrar Oğuz Atay'ın romanına dönersek... ...orada... Çok da enteresan bir ismi var. Hikmet Benol. Soyadı Benol. Bir oyun yazarı olarak kendini düşünüyor. O oyun yazarındaki insanları canlandırırken aynı zamanda bunu bir emekli albayla tartışarak oyunu yazmaya çalışıyor. Ama aslında bana göre Yıldız Ecevit de bu konuda hem hemfikiriz. O albay da yok. O albay da Hikmet Benol'un başka bir kademedeki yansıması. Bu bir yanılsama mı? Yoksa Biraz yarı bilinçli olarak konmuş bir, e, yararlanılan bir imge mi? Ona karşı mücadele ederek kendi referansını bulmak için bir araç mı? Bilmiyorum. Albay katı mı? Albay gerçekçi. Aaa. Albay gerçekçi. Ee, bu oyunu olmuyor diyor sen. Çünkü devamlı konudan kaçıyorsun. Ee, mesela o zabitin adı Hans olamaz diyor. Çünkü o Fransız diyor falan. Bunları devamlı olarak bir doğrultuyor. Ama romanın sonuna doğru albay da veriyor. Artık isabet galiba Avrupa Birliği bizi arasına alırsa onlara olacak olan da bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bu çünkü bizim onlara benzeme ihtimali ben hiç görmüyorum. Hayır. <gülüyor> yok. <çünkü> yok. <gülüyor> ee, şimdi... E ben daha da öteye götüreyim bir konuyu. <gülüyor> Hindular, yaşamın bir yanılsama olduğuna inanıyorlar. Bizler gerçek olduğuna inanıyoruz. Bizler derken çoğunluğu kastediyorum. Bana göre her ikisi de. Son yazdım, kurgu bunu vurguluyor. Ee, yalnız şöyle bir fanatik görüşüm oldu, bunu düşünüyorum. Yani e, biz e, bir ilişkiler içinde, ilişki içinde bu insanlar olabilir, doğa olabilir, bir grup olabilir. Füzyon olduğu zaman gerçeklik bana göre bu. Yani o birliktelik içinde kendimizi ve başkalarını gözlemlemeden ve yargılamadan yaşayabildiğimiz zamanlarda gerçeklik var. Bir şeyi tanımlamaya ve değerlendirmeye kalktığımızda, biz onun gerçeklik olduğuna inanıyoruz ama bana göre değil. Hı -hı. Karışık mı? Öldürüyoruz yani. Öldürüyoruz. Hı -hı. Hadi bunun üzerine... <gülüyor> <gülüyor> Belki iyi gelir. Seviyoruz. İnsan yaşamı bunun için güzel. Mevlana Celaleddin Rumi. Ee, Mevlana Celaleddin Rumi'nin e, yazdıklarında esinerek demeyeyim, e, bir türlü uyarlanarak yapılmış bir şarkı dinleyeceğiz. Ee, İsrail şarkıcı Noah bunu İbranici'ye çevirerek söylüyor. hayal ve gerçek ve sınırların belli olmamız filan deyince siz e, e, bana Brian Eno'yu çağrıştırdı ama sizinle bağlantılı olarak çağrıştırdı. Ama bir açıklama yapalım. İyi e, yapalım artık. Daldan Dala programını e, e, dinleyicilerimiz pazar günleri saat 2'de herhalde dinliyorlardır. E, orada 42 saat değil mi? Evet. 42 saat süren bir Brian Eno programı yapıldı e, neredeyse tamamına yakınını e, dinleme fırsatını buldum o saatte genellikle pazar günleri evde olduğum için müziğin e, evet. yanı sıra Brian Eno'nun arayışı ve Osman Tümay'ın o arayışa gönülden katılışı e, benim için fevkalade çekici bir olaydı ben böyle bir parantez açayım sizlere açıklayabilirim evet. şey bu tabii bir yandan da Guinness Rekorlar kitabına girecek bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Radikal değil sanıyorum. Değil mi? Bundan söz eden bir haber okudum. Ha, Millette e, miydi? E, tamam. Meral Temin köşesinde yazılmıştı. Evet. <gülüyor> tamam. E, kendisinin de çok inanamadığını böyle bir duruma. <gülüyor> <gülüyor> evet o da çok şaşırmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da biraz değil mi bu e, hani hayalle gerçek şimdi deyince evet. e, bir bakıyorsunuz gerçek olamaz ama bir bakıyorsunuz e, sonuna kadar da gerçek böyle bir şey olmuş. Evet aslında yani hakikaten hayalle gerçek çok karıştı orada şimdi kendisiyle yazışmaya da başladık. E, asıl enteresan olan tarafı Brian Hino ile ilgili program yapmaya başlayınca bir 6 ay öncesinden hazırlanmaya başladım onunla ilgili işte kitaplar toplarken onun günlüğünü buldum. Günlüğünü okurken onun arkasında appendix kısmında ekler var. Fakat ekler giderek çoğalmış çoğalmış. A Year with Swollen Appendices diye adını da koymuş zaten. <gülüyor> giderek şişen appendist bir yıl gibi belki tercüme etmek mümkün olabilir. Orada dikkatimi çeken şey şuydu. Pek çok konuya kafa yormuş Braynino. Şehircilik, efendim sanat kavramı genel olarak. Zaten kendisi görsel sanatlar okulundan mezun. Nitekim e, Meral Tamer de kendisiyle Davos'ta Ekonomik Forum'da karşılaştı. Orada bir panelde konuşmacı olarak e, yer almış ve çok beğendiğini söyledi. Benim de o kitaptan e, hatırladığım bir nokta vardı. Demin müzikten hemen önce. Ayrıca müzik çok güzeldi. Onunla ilgili de belki bir iki şey konuşabiliriz. E, Engin Bey'in söylediğine e, paralel bir şey hatırladım. Brannino diyor ki bir şey, ses galerisi, pardon özür dilerim, bir konsere girerken veya bir e, sinemaya girdiğinizde ve asıl önemlisi bir galeriye girdiğinizde bir anda mod değiştirirsiniz. Artık oradaki beklentiniz gördüklerinizin birer sanat eseri olacağı, hayatta gördüğünüz alelade şeyler olmadığı. İşte Marcel Duşan'ın pisuarını gördüğü zaman. Bu, bu bir sanat eseri. Bunu hemen kabul ediyorsunuz. Halbuki onu başka bir evin ortasında görseniz ne işi var bunun burada diye düşünürsünüz. Böyle bir beklentiye insanlar kafalarında şartlanmıştık diyelim, eğitim birim ne dersek diyelim böyle bir şeyden söz ediyor. Bu da e, bence e, sadece sanat ne sanattır ne sanat değildir tartışmasına yol açmakla kalmıyor. Demin konuştuğumuz konuya da malzeme teşkil ediyor ama bu noktalamadan önce şöyle hoş bir anekdotla da bitireyim. Brian'in o e, galiba MoMA'da New York e, Modern Sanatlar Müzesi'ne bu sergiye giderken cebinde kendi idrarını taşımış bir tüp içinde ve çaktırmadan onun içine boşaltmış. <gülüyor> Gerçek işlevine dönsün diye onu da yazar günlüğünde. Nereye boşaltmış? O Marcel Duchamp'ın o ünlü... E, ...pisuar vardı evet. ya, o, 30 bin dolara sigorta sigortalanarak gelmiş oraya çünkü. Aaa <gülüyor> pisuar hayata döndü. Evet, gerçek kim, kimliğine dönüştürmüş onu da. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yakalansaydım rezil olmuştum diye onu yazıyor günlüğünün bir yerinde, şimdi hatırlamıyorum Ay, ama. böyle bir şey yapmış olmayı çok isterdim. <gülüyor> evet. Hangisini ama cebinizde taşıyarak mı yoksa? <gülüyor> vallahi buna benzer bir şey Ankara'da oldu. Çankaya Caddesi vardır, köşkün önünden geçer. Köşkün bittiği yerden itibaren Atakule o zaman yoktu tabii. Hala Atakule'yi görmedim yani girmedikçe. İslam ee, ettim. Yani <gülüyor> <gülüyor> Neyse mimarını tanıyorum, duymamış olayım. Ee, orada benim yakın dostlarım Meksika sefiri ve eşinin rezidansı var. Tam onun karşısında bir yerde asfalt çökmüş onun üzerine bir klozet koydular. Haftalarca ve haftalarca kaldı. <gülüyor> ne olur bunun üstünde otururken bir fotoğrafımı çekin dedim. Trafikte bir taraftan geçerken. <gülüyor> Niye böyle bir şey yapmış olabilirler? E, bu ya, var Türkiye belli yani burada şey <gülüyor> Abi, Onu bulmuşlar, onu koymuşlar deliği örtmek bir için. Bir çalışması hayır, olarak. Hayır hayır da... değil. Ama aslında doğru. ...bir çeşit enstelasyon çalışması olmuş oluyor. Altı delik ama çünkü... Amaço değil ama. Amaço değil, evet. Kavramsal sanat oldu. Evet. <gülüyor> Haftalarca kaldı. Şimdi onu hatırlattı. <gülüyor> Lafınızı böyle. Mesut çok saldı. iyi diyordu çünkü. <gülüyor> e, deminki... Müzikle ilgili bir sap tamam vardı dinlerken e, mutlaka sizler de dinlemişsinizdir Enya vardı İrlandalı bir hmm. adım şarkıcı giderek evet. kendini tekrarlayıp son albümüyle <gülüyor> tamamen batıran bir şarkıcı onun e, şey müziğini andırır gibi bir var, işte. temel vardı İsrail İrlanda Mevlana ne kadar çok şey bir araya geliyor gerçek değilmiş gibi adeta aslında ee, gerçeklik belki belki de bu. Eğer gerçekliği olumlu anlamda İrlanda, oluyorsak. İrlanda tabii ilginç bir toplum. Umarım gidiyoruz. Biz Volga yerine saptık. Öyle mi? Evet. Bizim kabile göç edecek ülke arıyor. Evet. Bu arada biraz <gülüyor> haymatlos vaziyetlerdeyiz ama. Evet. Neyse Allah'ın dediği olur diye bakalım bekliyoruz. E, gitmediyseniz İskoçya da çok iyi bir seçim Zaten değil, birlikte değil. gidiyoruz. İkisine Hı. de. İkisine gideceğiz. Yani sonra, evet, sonra tekrar. Benim öyle bir şansım oldu. ki İngiltere ile alakasız bir ülke tabii, görmüş tabii, tabii, oldum tabii, onun tabii, içinde tabii. ama hiç ilgisi yok. Evet. E, Tolga çok ısrar etti. Epeydir Ömer, Faruk, <gülüyor> tek bilek çalmıyorsunuz diye. E, Whirling albümünden Moment of Doubt. En an yapmamın ardından Tolga çırpındı camın arkasında hayal gerçeği karıştırıp saptırıyorsunuz diye. Çünkü Tolga öyle bir şey söylememişti bana. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha önce de söyledim. Her nedense Tolga, Ömer Faruk ki İstanbul'da benim ünlü yaptığıma inanıyor diye. Onun şakasını ben sürdürüp duruyorum. <gülüyor> Konumuza dönelim. Çok hoştu bir suara. Birkaç damla kendisinden katkıda bulunmuş. Doğadan, evet, doğadan daha doğa, evet. güzel olan bir şey, daha belki de tek gerçek olan şey. Ee, sanat eserini tabi bir hayal gibi görmek eğiliminde değil, ben de değilim. Ama sanat eserini yaratan hayal gücünden eğer bahsediyorsak, bu yalnız değil tabi. Gerçeklere başa çıkmış bir yaratıcı gücün eseri olarak diyeceksiniz ki Pisuar'ı o dizayn etmedi ama onu o şekilde görüp oraya koyabilen hayal gücüne e, katkıda bulunmak olarak ben yorulmadım Brian'ın onu bu davranışını. Yani bir bir su arada bu kadarla baş köşede ne yer verilmiş gibisinden bir beylik davranış olarak anlatmadı o sayfalarda. Bu da çarpıcıydı öyle, benim için. Öyle anlaşılmadı sizin anlatmanızdan ee, İlk okurken var. öyle bir şey de geçti kafamdan. Hmm çarpıcı bir insan. Mesela kendi Ipswich Art School, Ipswich Sanat Okulu'ndan olmadan önce mezuniyet projesi olarak yaptığı tabloları derenin altına koymuş. Üstünden su akarken göstermiş. Çünkü tablonun durağan bir şekilde hep aynı görüntüyü vermesi onun hoşlanmadığı bir Gene şey. Gene doğa katmış. Katmış ama aynı zamanda hareket de katmış. Ve, ve tabii doğallık. Doğal hareket. Zaten sizin bizlere sunduğunuz o Brian Ino süreci sürekli bir hareketti. Sürekli bir arayıştı. Beni çok etkiledi. Arayış olması. Ve Osman Tümay'ın ona katılış biçimi de beni etkiledi. Hatta hatırlar mısınız şeyde tam arkamda oturuyordunuz Pina Bauş gösterisinde döndüm. Brian Eno programıyla ilgili bir şeyler söyledim. Acaba siz Hindistan'a da onun için mi gittiniz dedim. Hatırladınız mı? Hatırladım. Mi? O gösteri de olağanüstüydü bu arada. Evet. Şimdi hatırlattınız. Hindistan'a giderken bir arayış içinde olduğumu iddia edemem. Ee, eşimin çok gitmek istediği bir yer olduğu için. Ana sebep oydu. Fakat gider gitmez insanın kanına işleyen bir coşkusu, bir sihri var o ülkenin. Orada her şey açılıyorsunuz bir anda. Ve ilk konuğunuz olduğum zaman da bunu anlatmıştım. Evet ben orada... Hiçbir şeyi küçümsememeyi öğrendim dediniz. Onu hiç unutmuyorum. Ee, bir küs bir buçuk yıl önceydi. Evet. Deprem öncesi. Deprem öncesiydi. Evet. Haklısınız. Evet, bir buçuk yıl önceydi. 99 Şubat'tı galiba. Çok olağanüstü bir şeydi. Denemeydi. Aslında Brian Hino'dan önceydi tabii. Önce miydi? Ee, zannediyorum. Hayır. Çünkü... Hayır. Ben ikisinin arasına bağlantı koydum. Öyle miydi? Çünkü hatırlayamıyorum. Braynino programını yaparken sanki deprem olmuş muydu? Artık o kadar çok karıştı ve bunlara... Hayır, e hayır, hayır, şeyi e, Pina Bağış'ı kastetti. Aa, a, tabii, tabii, tabii, tabii. Kesinlikle. Ama o arayışlar e, bir yerde bir duraladı şöyle. O Braynino'nun arayışı bana bir yol açtı diyelim. Her konuda yüzde yüzen fikir olmadığımı söylemeliyim. Özellikle müzik konusunda temelden ayrı olduğumuz noktalar da var. Estetik açıdan da bazı konularda farklı düşünüyoruz. Müzikal estetik olarak ama e, hayata bakış açısı çok yakın. Önemli olan yol. Evet. Evet. Yolda olmak. Evet. Yolda olmak. Daima. Bazen de birileri... E, bize uyuyor. Onun yolunda siz Brian Eno ile böyle bir şey kurdunuz. Ben de son zamanlar dışarıda sözünü ediyordum. Fizikçi Richard Feynman'a takılır oldum. <gülüyor> Gidiliyor. O hayatta değil tabii. <gülüyor> ne geçiyor biliyor musunuz? aklımdan durduramıyorum bunu da. Demin Ömer Faruk tek bilek nedense böyle hissetmeye başladım. Ee, hayatta sahip olduğunuz en değerli şey ne Osman Bey? Böyle bir soru takıldı aklıma. Nereden takıldığını da bilmiyorum. Başından geçenler herhalde. İlk hmm. akla gelen cevabı söyledim. Düşünsem daha aptalca cevaplar bulurum ama. <gülüyor> Düşünmeyin. <Düşünmedim. gülüyor> Yaşadıklarınız. Yaşadıklarınız. Olay, duygu, ilişki, her şey. Hı -hı. Sizin nedir? Ee, bilmiyorum. Ben hemen cevap veremedim. Ee, birden bana sorsalardı önce kızım verdim diye düşündüm. Ama bilmiyorum doğrusu. İlk, i̇lk cevabım böyle bir şey olurdu herhalde de. O da var şüphesiz yani şimdi yaşadıklarım... E, kuşkusuz, ama... kuşkusuz. Hepsi içine giriyor. Evet, evet Öyle bir cevap verdiniz ki <gülüyor> rekabet edemeyiz. <gülüyor> Bu rekabetçi <gülüyor> atmosfer programımıza da sirayet etti. <gülüyor> Anlayamadım. Yani şimdi rekabet halindeyiz ya. Benim, kim kim? Benim cevabımla sizin cevabınız. Daha vermediniz gerçi siz o cevabı ama. Veremem <gülüyor> bunun üstüne. Şimdi bakın bunu niye bile söyleyebildim. Ee, çok küçük bir şey vaktimiz inşallah Val. var. Var var. Ee, Moncada kışlasını geziyoruz. Ee, Moncada kışlası 1953 ya, zannediyorum. Ee, Castro ve arkadaşlarının baskın yaptıkları kışla. Çok acemi oldukları için grubun yarısı başka bir mahalleye gitmiş. Santay... E... Santiago de Cuba şehrini çok iyi tanımıyorlar. Dağdan iniyorlar baskını sabahın beşini yapacaklar ama 50 kişisi başka yerde. Asıl ağır silahlarda onda yakalanıyorlar. Çoğu öldürülüyor falan. Biz orayı şeye çevirmişler, bir müzeye çevirmişler. Gencecik bir çocuk gezdiriyor 23-24 yaşında en fazla. Kötü bir İngilizceyle. Hatta İngilizce, İspanyolca anlatıyor da bizim rehberimiz onu İngilizceye çeviriyor. Nasıl güzel anlatıyor, nasıl heyecan. Ben de içeri girerken video kamerayla girdim ve onun için bir ayrıca bilet ödeniyor. Çıkana kadar sadece çocuğu çektiğimi fark ettim. Onu konuşurken yüzüne odakladım. Sadece yüzünün ifadesini çektim, uzunca da bir süre çektim. Oysa çok enteresan şeyler var. İşte kanlı üniformalar, atılan kurşunlar, şudur budur. Ama siz onları yüzünde gördünüz galiba. Belki de öyle ama asıl beni heyecanlandıran şu oldu. E, o çocuğun o heyecanı yani 53 ne oluyor? 28 sene önce. Ne 28? Çok daha fazla. 48 sene önce yaşanmış bir olayı. Hı -hı. Kendi hayatının iki misli. Bir süre önce yaşanmış bir hayatı sahiplenip ona anlatıyor olmasından duyduğum saygı onu ona ifade ederken tüylerimin ürpermesi ve buna şahit olan iki arkadaşımın da gözyaşları tutamaması Hı. bu benim sahip olduğum bir şey <gülüyor> İşte hep onu kastederek inanç da giriyor evet. heyecan ait olma evet e, misafirim ben misafirim bedenimin şehrinin her bir köşesi gülleriyle çiçekleriyle ve laleleriyle bir bahçedir Ömer Faruk Tekbilek tekrar bana. Bu gece sufi müzik gecesi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir rastlantı mı? İkiniz de aynı tarz müziklerle gelmişsiniz mi? Allah'ın işi diyelim. İkimiz de mistik müzik getirmişiz. İyi ki benim getirdiğim diski çalmamışız. Nedir o? <gülüyor> Rock müzik getirmişti. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, biz değil. genellikle buradaki müziklerde kontrast yaratıyoruz. Öyle. Ama e, şu son parçayı da özellikle sizin Ömer Faruk tek bilekle aşina olmadığınızı evet. fark edince size kıyak yapmak istedim. Çok çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok çok teşekkürler. Bu kendiliğinden oldu. Bazen böyle kendiliğinden bir şeyler oluyor. Bu programda nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Herhalde bu bilinçli... Şirket Konuşmayla şirket daha kanalıdır. önceden planlanmış müzik örtüşü veriyor. Evet. O zaman biz de şaşırıyoruz. Veya bağlantıyı kurma konusunda daha mı yetkiniz? Gidi veriyor kendiliğinden gibi geliyor bana, bilemem. Yani Alt tarafta yani. E, evet, öyle bile olsa farkında olmadan oluyor. O, nasılsa evet. yani e, hiç e, beyin kabuğu ile olan bir şey değil. Nasılsa e, sizin nasıldır? Sever misiniz rastlantıları? Mesela bazı insanlar rastlantılardan rahatsız olur. Ben hayatımızı şekillendirdiklerini düşünüyorum. Hı. Kişisel olarak Hı. ve etrafımdaki tanıdığım pek çok insanın hayatında rastlantılar çok belirleyici. Ve hayatı biraz da yaşanır kılan bu değil mi aslında? Yani her şey her şeyi planlı ve sistematik olarak... Bunları ben mi söylüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Daha önceki programı düşünerek... Evet. evet. <gülüyor> Siz söylüyorsunuz çünkü yukarıdaki kabuk çok ince. Yani... Alt kata geçmek çok kolay. Evet. Sizi tanımaya başladım çünkü şey, o öyle bir program müşterki. Evet. Hepimizde var birazcık onlar. Vardı tabi. Hemen o bodruma inen merdivenlerden aşağı. İ i̇nmekten korkmamak galiba esas. Evet evet. Aşağısı karanlık Kimler var ne var ne yok bilmeden. Çocukken korkarız yani ya, karanlık odaya girerken. Ama orada da bitmiyor. Bence mesele o rastlantılarla bizim ne, yap ne yapmadığımız. Şimdi bunu söyleyecektim tam da. <gülüyor> Rastlantılar değil de onlarla ne yaptığımız. Yani? Yani bir rastlantı oluyor. Karşımıza bir şey çıkıyor. Yaşanabilecek bir şey. Ve hmm. biz o günkü biz biraz konstitpe ...oluyoruz diyelim. Başka bir şey. veya o travmaya atlamamayı tercih ediyoruz. Tercih ediyoruz. etmiyoruz. Karar verene kadar gidiyor. Kalıyoruz öyle ve... ...o rastlantı yaşanmıyor. Sartre'de var galiba. Böyle bir tren istasyonunda nereye gideceğini... ...karar veremeyip günlerce bekleyen... ...bir yolcudan bahseder. Ve Exist'e evet. var olmuyor. Bu insan diye... ...bir sonuca varırdı hikaye. Hangisi hatırlamıyorum şimdi. Rastlantılar ve onlardan, onlarda, onlara katılmak, aktif olarak içinde yer almak. Bir şey yap, yani onlara katılmak ya da katılmamak bütün mesele bu. Evet. Ama orada sezgiler de rol oynuyor, korkularımız bilinmeyen korkusu çok önemli ölçüde rol oynuyor. Ee, ama ben her zaman söylerim ileri bir yaşa geldiğiniz zaman. Ee, kendinden bir muhasebe çıkıyor yani ee, o rastlantılara katılıp da yaptığımız saçmalıklardan ötürü eğer saçmalık olmuşsa pişmanlık duymuyorsunuz da acaba katılsaydım ne olurdu merak oluyor merak oluyor evet evet yaz yani bunlar büyük olaylar diye benim bu, bu, bu muhasebesini yaptım <gülüyor> Zaten büyük küçüğü ayırt etmek de artık giderek zorlaşıyor değil mi? O çok doğru ama... <gülüyor> ...şimdi büyük olaylarda karar da var. Bir kere biz bunu Timuçin'den konuştuk. Konuşmuştuk, konuşmuştuk ilk programlarımızdan birlikte yaptığımız ilk programlardan bir tanesinde. Biz en önemli kararlarımızı bu... O, e, 1976'da ben varoluşçu psikiyatrislerle tanışmak üzere New York'a gittim. Ve harika bir insan bugün hayatta değil, benden büyük bir meslektaşım Leslie Farber ile karşılaştım. Onun bir iki kitabı var, o kitapların bir tanesinde var ve bence Leslie Farber'ın e, psikiyatriye ya da insan davranışlarına, insan zihni konusuna yaptığı en büyük katkı en önemli kararlarımızı farkına varmadan vermemiz. Biz o anda verdiğimizi zannediyoruz. Halbuki orada bir süreç var. Ama seçimler var. Aniden yapılan seçimler. Bunlar arasındaki farkı da vurgulamıştım. Hı hı. Hatta e, vahiy inmiş gibi birisiyle konuşurken birden Gidip Timuçin'e programa ortak olmak ister misin demem. Karar değildi bence. Ne kadar iyi olmuş. <gülüyor> Kirke gardın bir sözüydü galiba. Kader sıçraması diyor. Evet, kader sıçraması. Bu arada teşekkür ederim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Programın sonuna geliyoruz. Birden siz Sartre deyince ve Küba ile bağlantılandırdım. Birçok Sartre kitabı vardır ama benim okumaktan en çok keyif aldığım Sartre oh, Küba'yı anlatıyordu. Küba evet. Şimdi <gülüyor> siz anlatırken onlar canlandı yeniden. Hakikaten yaşayan bir şey anlattınız. 61'de gitmiş galiba hemen evet. devrimden 2 sene Artında... sonra. Müthiş bir heyecan olmalı herhalde. <gülüyor> ama anlattıklarınıza bakarsa çok bir şey değişmemiş. Ee, o zamanı görmediğim için <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> Hala yaşamsa bir heyecan olduğu söyledim. kesin. Hı -hı. Ama Küba'ya ben gitmedim ama anlatılanlar e, öyle ki olu veriyor, yaşana veriyor. Hala var orada. Evet. Yani Batı kültürün hegemonyasından kurtulmuş oldu bu insanlar bence bu süre içerisinde. E, Dışarıdan bakınca şanssızlık gibi görünüyor. Dışarıdan değil. Şarkiyatçı <gülüyor> bakışta tabii şarkta değil şey ama Tümay. Üçüncü dünya. Efendim? Üçüncü dünya. Gerçek üçüncü dünya. Gerçek Başka üçüncü da dünya. yok çünkü. <gülüyor> Veda etme zamanı geldi galiba. Osman Tümay'ı ben... İkimiz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür Her ederim. Her zaman konuza hitap ettiğim için çok, teşekkür çok teşekkür teşekkürler. Çok ee, İyi akşamlar diliyorum Engin en Geçdoğan Bey. Dünyalinde niye akşamlar Timuçin Oral? İyi akşamlar Osman Timur. Tolga'ya teşekkürler. Dünya hali hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral.